taban dediğim kadarıyla arkadaşlar bu sınırlı olan bir iş. Ee, sınırlı olan. Çok dikkatli olmak, çok sınırlı olmak. E, bu çok idimli olmak bu konularda. Bu çok, çok e, yani ince olmak gerekir. Bunu unutmayın.